الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدي ونودي لله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلله وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقولوا قاتقوا الله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقولوا بكم الذي خلقكم من نفس واحدة و منها زوجها و بث منهم رجلا كثيرا من نساء والتقول الذي تسئلون به والانعام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا قولا سديدا يسلكوا معالكم ويافلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فعباد الله إن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدية هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذاء ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selâtu selam getirelim. Tevhid inancına aykırı iddialar ve cevapları meselelere devam ediyoruz. Şüpheleri alıyorduk. Bugün inşallah 15. şüpheyi alacağız. Her dersin başında söylüyoruz. Diyoruz ki, usul ilmi olmadan neyi Nasları anlamak öyle sanıldığı kadar ne değil? Kolay değil. Usul ilmi şart. O olmadan nasları anlamak çok da ne değil? Mümkün değil. Bugün meseleye bir örnek verince daha da iyi anlayacağız. Bir örnek vereceğiz. Malum usulde bir kaide var. Mutlak ve mukayyet. Mutlak ve mukayyet. Diğer bir tabirle am ve has. Yani bunlar hemen hemen aynı şeyleri ifade ediyorlar, cüz'i farklar olsa da. Nedir mutlak? Genellik. Hükmün genel itibarıyla ıtlak edilmesi, sadır olması, verilmesi. Mukayyette o hükmün belli şartlara, belli durumlara ne yapılması Bağlanmaz. Yani kayıt altında, şart altında olması. Diğer bir tabirle am olması, yani genel olması... Onun da neyi özeli? Has olması. Mesela iki tane hadis var elimizde. İkisi de aynı mecrada söylenmiş. Ama bir tanesi ney bu hadisleri? Mutlak yani am. Diğeri ney? Has yani mukayyed. Ne diyor Peygamber ve Selam? Sizden bir taneniz namaz kıldığı zaman önünden kimseyi geçirmesin. Sizden bir taneniz namaz kıldığı zaman Önünden kimseyi geçirmesin. Kimsenin geçmesine müsaade etmesin. Eğer o geçmeye kalkarsa onla mukatele etsin. Şimdi bu ne? Ha. Bir hadis. sahih bir hadis. Saatinde herhangi bir ne yok? Sorun yok. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? Ha. İşte biz namaz kılıyoruz. Tabii buradaki kasıt olan farz namaz değil. Çünkü imamın stresi herkesin stresi olduğu için neden bahsediyoruz? Farz namazı Dışındaki herhangi bir namazdan ama revatüb sinnet olur ama nafile olur. Anladık değil mi? Ha. E şimdi namaz kılıyoruz. E adamın teki geldi önümüzden geçti ya da geçmeye kalktı. Engelledik artık ne yaparsın elini koyarsın değil mi? Ha. O olmadı adama bir tane patlattın mesela bir faraza diyor. Ha. Bu ne? Genel bir hüküm. Şimdi yalnız burada problem şu bir tanesi namaz kıldığında diyor. Şimdi ne demek bu? Yani düşünün adam geldi koskoca Sultanahmet Camii'nde, önde bir yer bulamadı da en arkada ne yaptı? Namaza durdu. Sen de ne yapacaksın? Sağdaki ya da soldaki nereden? Kapıdan çıkacaksın. Sağdaki ya da soldaki kapıdan çıkacaksın. Adamın sağındaysan sağdaki kapıdan çıkman mümkün. Geçmezsin önünü. E kapandı kapı. Sola gideceksin. En arkada adam. İki ihtimalin var. Ya önünden geçeceksin adamın ya da namazı bitirmesini bekleyeceksin. İmam Ahmet gibi bir adamsa yandı. Bitmeye <gülüyor> Şimdi bu genel bir yük. Bakın şimdi aynı hadisi başka bir rivayetiyle alıyoruz. Sizden kim ki sütreye doğru namaz kılarsa önünden kimseyi geçirmesin. Eğer geçmeye kalkarsa onunla mukateles. Şimdi ilkinde namaz kılarsa diyor. Sütreden bahsetmiyor. Ama ikincisinde neden bahsediyor? Sütreden. sütreden. Bu daha ehven, daha eyser, daha kolay. Yani demek ki ha, sütre edinmemiş bir adam sütre edinmiş bir adama göre önünden geçirmemeyi daha çok hak ediyor. E adam sütre edinmemiş Diğeri sütre edinmiş. İkisi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Kavli. Onun için alimlerin geneli ne diyor? Diyor ki sütre edinmemiş adamın önünden geçebilirsin. Çünkü sen o rivayeti alıyorsun. Öbür rivayet genel itibariyle söylenmiştir. Geneli neye hamletmek gerekir? Hasap. Yani mutlakı mukayyede amı neye? Hasap. O halde sütre edinmekte vacip olduğuna göre Adam sütre edilmemiş, gelmiş, milletin başına dura dura en arka safa ne yapmış? Durmuş. Hadi bakalım bekle şimdi. Ha. Ama adam ne yapmış? Önüne bir çanta koymuş. Ne yapmış? İşte namaz kılan birini durdurmuş. Ne yapmış? Bir direğin arkasında ne yapmış? Namaz kılmış. E kocaman mescid geçecek yer var Nedir illa ısılar onun önünden? Geçmeye. Sütrenin kıymeti burada işte. Ha. Onun için alimler diyorlar ki, önünden Önüne sütre koyup da, önüne sütre koyup da bir adam eğer onun önünden geçmeye kalkar, o da hadisin zahiriyle amel edip mukatele eder, vurdu adamı adam da öldü. Ona diyet gerekmez. Ama eğer sütre edinmemiş de vurduysa diyet gerekir. Evet. Ha, yok yani yok o çok önemli değil. Yani adama patlattın. Adam da düştü öldü. Eğer sütre edinmişsen geçiyorsa diyet gerekmez. Ama sütre edinmemişsen diyet gerekir. He. He şimdi anladınız mı? Genel nedir? Özel nedir? E bunları nasıl biz öğreneceğiz? İşte o kaydeleri, usul kaydeleri ne yapmamız lazım bilmiyorum. Sen bu usul kaydeleri bilmezsen hadi bu iki hadiste amel et bakalım. Aynı anda iki tane farklı hüküm et bakalım amel. Et. Mümkün değil. İşin içinden çıkamazsın. Ya ben çıkarım ikisiyle devam ederim. Nasıl ikisiyle amel edeceğiz? Farklı şeyler. İkisi ne? Farklı şeyler. İkisi de sayı riayet ama. Burada önemli olan sayı olması değil. He, hadiste ihtilaf var. Bu ihtilaf senette değil nerede? Metinde. Senet kaç? Hadis kaç kısımdan oluşur? İki. Senet yani isnat önek, metin. Burada senedinde problem yok hadisin ne? Metnini anlamamız lazım. Biraz ne yapmamız lazım? Harmanlamamız lazım. Değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Usul ilmiyle yapacağız. Yani saatini öğrendim. Biri müslimde geçiyor. Öbürü sünenlerde geçiyor. Sorun yok. Ha, şimdi biri zayıf olsa zaten sorun kalmayacak. Neyi alacaksın? Sahih. Sahi. Ama burada ikisi de sahih. Demek ki işte usul ilmi Usul ilmi. Usul olmadan usul olmaz. Ne demek usul? Varma. Doğruya varma. Doğru istidlale. Doğru istimbata. Nedir istidlal? Delilleri anlama. Nedir istinbat? Delillerden hüküm çıkarma. Bu önemli. Bu olduğu zaman işte sen hadis ilminin yanında ne yapmış olursun? Hazreti Peygamber'in duasında ne yapmış olduğu, işaret etmiş olduğu, kim ki Allah'tan hayır diliyorsa, hayır istiyorsa, ondan neyi dilesin? Dinde onu fakir kılmasını dilesin. Hadisini ne yaparsın alırsın. Almazsan işte bu hikayesi önüne koyar adam, hadi bakalım çık işin içinden. İşte usul ilmi lazım. He, burada da aynısını yapıyoruz. Burada da aynısını yapıyoruz. pader. Ne diyoruz? Ya sahih rivayettir ama rivayeti doğru anlamamışlardır. anlamamışlardır. Ya sahih rivayettir o rivayet onların dediğinin tam tersini diyordur. Onların anlamasına da geçit bırakmıyordur öyle yanlış. Ya da nedir zayıf rivayettir ya da nedir uydurma rivayettir ya da nedir hurafedir. İç şık mevcuttur yani sayı olup da anlamamaları. Ya da sayı olup da hiç onların dediğini aslında hadisin dememesi bu mevcut az ama en çok şık zayıftır. Başka uydurmadır, başka hurafedir. Peki en fazla bu üç şıktan hangisini alırlar? Son iki şık, uydurma ve ne? Hurafeleri alırlar. Uydurma ve ne? Hurafeleri alırlar. Bu önemli. Mevzu dediğimiz, mevzu dediğimiz. he Hani geçen ders dedik, la asle lahu diyoruz mesela. Mevzuya bile sokmuyoruz yeri gelene. Aslı yok. Aslı yok. Şimdi bu derste alacağımız rivayetlerin, arkadaşlar, geneli sahih rivayetler. Geneli ne? Sahih rivayetler. Hangi şıkka girecek? İlk şıkka girecek. Bakalım ilk şıkkın A'sına mı girecek, B'sine mi girecek? Yani doğru rivayet, sahih rivayet yanlış anlamışlar. Yanlış anlamalarında da hakları var. Yani biraz neyi var onun yanlış anlamaya müsait? Neyi var? Tarafı var. Yoksa hiç yanlış anlamaya müsait neyi yok? Tarafı yok. Anlamak istedikleri gibi anlıyorlar. <gülüyor> bak ne diyor? Falemen nahu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilim yok. Bil ki Allah'tan başka ilim yok. İmam Bukhari bunu hangi bak başlığına koymuş? -il amel. ha. İlmin, ilmin ha, amelden önce olduğuna dair var. Neden? Neden? Eğer sen amelini ilme göre yapmazsan amelini ilme uyduracağına ilmini ameline uydurursun. Amelini ilme uyduracağına ilmi ameline uydurursun. Sonuç neye varır? İnsanları hakla tanımak yere Hakkı insanlarla tanırsın. Dikkat edin. İnsanları hakla tanımak yerine, doğruyla tanımak yerine, o doğruyu kimle? insanlarla tanırsın. İşte bu da nedir? Yani Müflik bir mezhep anlayışı. Müflit. Çok taassuplu. Çok tekellüflü. Böyle bir şey olmaz. Buna ihtiyacımız yok. Biz... Elimizden geldiği kadar anlayma. Ne yapacağız? Gay Anlayamadık mı? Elbette kime havale edeceğiz? Alime. Alime havale edeceğiz. Ha. Hep söylüyoruz. Anlamadığın zaman dur stop. Ne kabul et ne inkar et. Git bir alime bunu ne yap? Sor. Kendin hüküm üretme. Çünkü hüküm üretip de cennete gitmek niyetiyle cehenneme gitmek mümkün olabilir. Çok önemli. Evet. İşte bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti burada saklı. Allah'tan hakkıyla ancak kim korkar? Azim. Alimler korkar. Ayeti burada saklı. Evet. Okuyalım. <gülüyor> Bismillah. 15. şüphe. Hira ve Sev mağaraları gibi peygamberden kalma eserleri ve mekanları mübarek saymak ve onlarla teberrük etmenin yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hücresine el, yüz sürmenin cevazına şu iki hususu delil olarak göstermektedir. Şimdi yani nedir bu? İşte peygamberlerden kalma. Ne? Eserler. Şimdi diğer peygamberlerden kalan eserleri biz çok bilemeyiz. Yani onlar yani hurafeden öte geçmiyor. İşte Asabı Altı tane var. Hangisi? Bulgul edilmesi. Hangi peygamberin kabri tam neredeymiş? Yani Konya'da 6 tane. Yok işte 70 tane. Yok 60 tane peygamber falan filan. Yani bunlar hep ne? Kulaktan duyma bilgiler. Burada peygamberler derken tabii ümmetin geneline hitap ediyor ama biz burada özellikle ne de terkiz edeceğiz? Bizim peygamberimiz Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Heh, peygamber efendimizden kalan eserler ya da mekanlar. Nedir işte? Mesnevi mesela. Nedir işte? Mescid-i Kuba. Değil mi? Nedir işte? Gittiği yer mesela Hira Mağarası. Sevr Mağarası değil mi? Heh. Buralar eser ya da nelerdir? Mekanlardır. Şimdi buraların müba mübarek sayma. Hep söylüyoruz, kayda kaldık. Mübarek ancak Allah ve Resulünün mübarek olduğunu ilan ettiği şey mübarektir. Heh. Mübarek sayma buraları. Ondan mütevelliden, mübarek olduğu için ondan bereket ummak maksadıyla teberrük etmek oralara. <gülüyor> yani işte Hira'daki, Sevr'deki taşı yalamak, öpmek, kumaş sürmek, yüzünü mesetmek, elinle mesetmek. Ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresindeki o demirlere ne yapmak? El er sürmek, yüz sürmek, neyse işte deli peygamberden kalma aleyhissalatü vesselam'dan kalıyor. Ayağı değmiş alnı değmiş yüzü değmiş eli değmiş anladık değil mi? Heh. buradan hareketle şimdi peygamber mübarek olunca aleyhissalatü vesselam ayak bastığı yer mübarek oluyor elini sürdüğü yer mübarek oluyor alnını sürdüğü yer mübarek oluyor değil mi? O algı var. Bu ayrıca tartışılır. Buradan hareketle teberrük etmek oralara. Heh. Ne yapıyorlar? Bunu delir sürüyorlar. İleri sürüyorlar. Şimdi baktığın zaman makul. Makul yani ha Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz kıldığı bir yer. Sırtını dayadığı bir yer. anını koyduğu bir yer. Elini tuttuğu bir yer. Makul geliyor. İnsanlara hoş geliyor. İyi de, iyi de, bunun ne kadarı makul, ne kadarı gayrı makul. Yani ne kadar anlaşılabilir, ne kadarı anlaşılmaz. Mesele burada. Şimdi bu illet, bu illeti delillendirecekler. Delil, delil lazım. Şimdi ben söyledim ama bunun bir delili olmalı değil mi? Şimdi bakalım ne ileri sürüyorlar mesela? <gülüyor> A. Sahih sabit olduğuna göre. Nedir Sahih Han? Hayri, hayri, hayri. Bu fari mi Müslüm Ömer? Evet. İbni Ömer radıyallahu anhuma yolculuğu sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiği yerleri araştırır ve oralarda konaklardı. Şimdi nereden geçti, nereden yürüdü, nerede konakladı? Oradan geçer, oradan yürür. Orada konaklar. Nerede yürüdü, nerede berkebine bindi? Nerede ayakkabısını çıkardı? Nerede bevletti? Nerede namaz kıldı? Hangi taşa kafasını ne yaptı? Yasladı. i̇bn Ömer bunu yapardı. E, hocam siz demiyor musunuz diyor şimdi o zümre. i̇bn Ömer peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini ihya eden. He, ne? Bir zat, bir sahabi, yüce sahabi. E biz de onun yaptığını yapıyoruz. Ona iktida ediyoruz. Ona tabiiz diyebilir. Devam. Yine Seleme bin el-Eku'a radiyallahu anh Bu da başka bir sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yer olan Mustafa'nın yanındaki direğe doğru namaz kılardı. Özellikle orada ne yapıyordu? Mustafa'nın yanındaki direğe doğru. Tabi o direk kıbleye doğru. Kıbleye doğru. Ona dikkat edeceğiz. Ne yapardı? Namaz kılardı. Seleme bin el-Eku'a. Evet. İddialarına göre Bu rivayetler peygamberlerin eserlerinin araştırıl araştırılmasının ve bunlarla teberrükte bulunulmanın caiz olduğunu göstermektedir. Şimdi bir kere bakın, demin ne dedik? İlk delil. Dedik ki sayı olur, onların anlamasına bir mahal bırakır. Ama sayı olur, onların anlamadığı şekildedir aslında. Şimdi, he, yani o mekanların araştırılmasına bir delil verebilir bu rivayet. Hem İbni Ömer hem Seleme rivayeti. Çünkü ne yapmış peygamber efendimizin geçtiği yerleri konakladığı yerleri araştırmış. İbn-i Ekvada, -Ek Musaf'in yanındaki o direğin orada ne yapmış? Namaz kılmış. Ama onlara teberrük etmeye hiçbir işaret yok bu rivayetlerde. Yani şunu yapmış mı mesela İbni Ömer? Peygamberül Atilatü Vesselam geçtiği yeri böyle öpmüş, koklamış, yalamış, yutmuş, elbisesini sürmüş ya da tavuk gibi eşinmiş. Ya da Seleme İbnül ekva gidip o direğe ne yapmış? Alnını dayamış, yaslanmış, öpmüş, koklamış, yüzüne gözüne sürmüş. Yapmış mı? Yapmamış. He, i̇lkine yol verebiliyor rivayetler. Ama ikincisine asla yol ver. Asla. Buna dikkat edeceğiz bir kere. Bu çok önemli. Devam. Değil. Bukhari'nin rivayetine göre İtban bin Malik radıyallahu anh ihtiyarlayıp da görmek gücü zayıflayınca evinde namazgah edinmek için Resulullah'ın gelip orada namaz kılmasını istedi. Şimdi İtban bin Malik radiyallahu yaşlı bir zat artık neredeyse kör olmaya doğru ne yapmış? Gitmiş. Cemaat namazına gidemiyor ezanı işitiyor. Peygamber efendimize soruyor illa gideceksin diyor. Derken hal nedir? Heh. Evinde bir mescid edinmesi, peygamber efendimizin de gelip tabiri caizse kurdeleyi kesmesi. Yani o mescidin açılışını yapması. Devam et. Bu rivayette ise iddialarına göre Resulullah'ın namaz kıldığı yer ile bereket elde etmeye çalışmanın meşru olduğuna delil var. Çünkü itman ne diyor? Gel diyor Allah Resulü orada sen namaz kıl yani açılışı yap. Ha, demek ki böylelikle orada bir meşruiyet kazanacak. Ha, mübarek olacak sen şereflendirdin halbuki yani hiç alakası yok hiç alakası yok ha, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın itbana gelmesi itbanın mübarek olduğunu gösterir ama ha, doğrudan o mescidine namaz kılması illa da mescidinin mübarek olduğunu ne yapmaz göstermez çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok mescidine ne yapmıştır namaz kılmıştır bu farklı bir olay Farklı bir olay. Ta ki orada namaz kılın diyecek. Ta ki orada namaz kılma necrini bize ne yapacak? Müjdeleyecek. Kuba niye kıymetli? Neden? Teşvik etmiş. Değil mi? Vadil Akik niye kıymetli? Teşvik etmiş. Mescid-i Nebevi niye kıymetli? Teşvik etmiş. Değil mi? Kabe niye kıymetli? Allah ve Resulü ne yapmış? Teşvik etmiş. Mescid-i Aksa niye kıymetli? Teşvik etmiş. E, bütün mescitler ona bakarsanız Allah'ın mescitleri. Allah'ın mescidi olması yönüyle mübarek. <gülüyor> Yoksa falan veli gelmiş orada namaz kılmış. Kılsın. Allah'tan daha mübarek bir varlık mı var? Allah zaten mescide mübareklik vasfını ne yapmış? Vermiş. Ve ennel mesacide lillah demiş ya yeter. Bak lillah. Allah'ın o ayrı. Ondan bahsetmiyoruz. Heh. Ama teşvik lazım, teşvik. Rivayet lazım. Şimdi ne yapıyor? Yedi mescitlere gidiyor vatandaş değil mi? Yedi mescitler. Nedir yedi mescitler? Seba Mesacid diyorlar. Nedir o? Nedir? İşte Hendek Savaşı sırasında her bir sahabinin çadırının kurulduğu yerleri daha sonra mescit haline dönüştürmüşler. Hazreti Ebu çadırının kurulduğu yer, Hazreti Ömer'in çadırının kurulduğu yer, işte Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın falan filan derken... Daha sonra mescid yaptı. Hiçbir ecri yok orada namaz kılın. Hiçbir ecri yok. Niye? Hiçbir hadise çünkü buna ne yok? Teşvik yok. Ama teşvik olanları bırakıp onunla iştigal etme, abesle iştigal etmeye benziyor. Yani adam beş vakit farz kılmıyor, teravih namazı kılıyor. Beş vakit farz yok, teravih namazı kılıyor. E niye beş vakit farz kılmıyorsun? Teravihten beklentin ne? Onu onun yerine saysın. Saymaz, yetmez, yetmez. Yetmez. O 30 tane, günde 5 tane var. Çarptığın zaman Allah Allah Allah. Mümkün değil. Ee, sen farzları kıl da böyle arada sırada kaçırdıkların varsa inşallah. Oraya ne yapar o? Eklenir ama öyle yani. Onu kılma, onu kıl. Yani bunlar hep nedir biliyor musunuz işte? Fuzuli işlerle uğraşmanın neyi? Ceremesi, sonucu. Şimdi bakalım nasıl cevap veriyor? <gülüyor> Bu şüphenin cevabı. Öncelikle bu iki hadisle istitlal şekillerinin batıl olduğumu, daha sonra da bu iddianın aslen geçersiz oluşunu ispat ederek bu şüpheye cevap vereceğiz. 1. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma araştırmış olduğu bu mekanları, ibadet, zikir ve benzeri amellerin işleneceği yerler olarak algılamıyordu. Yani araştırıyordu ama illa orada ibadet edilecek, illa orada zikir yapılacak, illa orada işte herhangi bir amel işlenecek. O niyetle araştırmıyordu. Evet. Bilakis. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa onun gibi yapmaya çalışıyordu. Hani ne, ne yapmış? Vadil Atik'e gelmiş. İki rekat namaz kurmuş mesela. Yüksek yerden geçmiş. Allahu Ekber demiş. <gülüyor> Alçak bir yere geçmiş. Subhanallah demiş. Yani araştırıyor. Orada bir hikmet var, bize böylelikle onu da naklediyor bir vesile. Hatırlıyor, yad ediyor yani. Yad ediyor. Yoksa, yani şunu demiyor, peygamber burada namaz kılmıştı. Bu yer nedir? Mübarektir. Hadi bakalım, hoppa, ümmet gidin orada namaz kılın. Hatta üstüne ziyadat katın. Ne yapın? Teberrük edin, öyle bir şey yok. Devam. Selena bin Alekvah radıyallahu anh da böyle yapıyordu. Onun konakladığı yerde konaklıyor, uyuduğu yerde uyuyor, Deyfi Hacette bulunduğu yerde o da Deyfi Hacette bulunuyordu. Ne yapıyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu eserlerini birer namazgah ya da ibadet yeri ediniyor değildi. Yani öyle olsaydı oralara ne yaparlardı? Mescit yaparlardı değil mi? Niye mescit yapmamışlar? Neden? Neden yapmamıştır? Bir sahabi olsaydık yani değil mescit, mescitler dikerdik herhalde değil mi oralara bu anlayışla, Bu anlayışla neler dikerdik oralara? Hadi yalandan hatta İbni Ömer'in kabrini bile oraya ihdas ederdik yani. Yalandan. Ya şimdi bile yalandan yani İbni Ömer'in kabrini ihdas ederdik oraya mesela. Evet. Seleme İbni Ekuhan Ek kabrini oraya ihdas ederdik değil mi? Kubbeli böyle altın yaldızlı. Güzel kapılı. Evet. Birisi bu tür eserleri araştırır da oralarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şey yaparsa mesela Resulullah'ın uyuduğu bir yeri ibadet ve namaz mekanı edinirse bu davranışıyla ne Peygamber aleyhisselatü vesselama uyuduğu yeri demeyelim defi yaptığı yeri diyelim. Yani peygamber defi, acı. Peygamberin defi acetine kurban olsun diyor adam. Orada namaz kılmayacağım da nerede kılacağım? Şu iğrençliğe bak. Şu iğrençliğe bak. Kıyasa bak. Yücelteyim derken yerin dibine geçiriyorsun sen. Bunlar farklı şeyler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek fuzuli işlerle uğraşmak değil. Ona tabi olmak tabi. Bunlar fuzuli işler. Sen tabi olabiliyor musun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a? Onun ümmeti olmayı hak edebiliyor musun? O vasıf var mı üstünde? اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُودُ Eğer Allah'a seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bana tabi olun diyor. İttiba. Şu kardeşim Musa hay olsaydı, diri olsaydı bana tabi olmaktan başka çıkar yolu yoktu. Diyor. Sonra günahlarınız da bağışlasın diyor. Bak günahın bağışlanması peygambere tabi olmayla orantılı. Çünkü niye? Peygambere tabi olursan salamen işlersin. Hasenatın neyi yok eder? Seyyiatını yok eder değil mi? Kul hakkı hariç. Gidersin kuldan da özrünü alırsın. Allah'ın meşiyetiyle de nereye girersin inşallah? Sen cennete girersin. Devam. Mesela Resulullah'ın uyuduğu bir yere ibadet ve namaz mekanı edinirse bu davranışıyla ne Peygamber aleyhissalâtu Vesselama ne de i̇bn Ömer ve Seleme bin Alekvar radıyallâhına ittiba etmiş olur. Aksine uydurulmuş bir bidatin peşine düşmüştür. Yani burada bir şık daha var. Belki onu zikretmemiş. Zikredebilirdi ama tabii her şeyi zikretmek zorunda değil. Yani böyle işlerde İbn Ömeri Seleme İbnü'l Ekva'ı hatırlıyorsunuz da başka işlerde niye hatırlamıyorsunuz? Yani buralarda hatırlıyorsunuz. Başka yerlerde niye hatırlamıyorsunuz? Hatırlasanız. Madem bu bu sabilerin uygulamaları sizin için bu kadar ne mübarek Mesela diyor ki o zaman tamam diyor İbni Ömer ama diyor. İbni Ömer diyor fakih sahibi değildi ki diyor. Ben İbni Mesud'un uygulamasını alırım o Fakih'ti diyor. İbni Ömer muaddisti rivayet ederdi ne yaptığını bilmezdi. E burada da belki ne yaptığını bilmedi. İşine geldi mi öyle işine geldi mi böyle olmaz. Evet. İki. İttiba peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Uygulamalarını yine onun yapmış olduğu şekilde yapmak demektir. Yani itimat merfu ata. İtimat merfu ata. Nedir merfu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, başka fiilleri, başka takrirleri. merfuat Mevkufata gelince, sabi uygulamasına gelince o da baş üstüne. Ama bir şartla. Merfuata ne olmamalı? Muhalif, Muhalif olmamalı. Muhalif bile olsa muhalefetinin bileği açıklama vecihinin olması gerekir. Anladık değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi A diyecek, sahabe B diyecek. Mümkün değil. Hani duyuyoruz ya bazen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam A dese, Selef B dese, selefinki alınır. Böyle bir örnek yok. Böyle bir örnek yok. Yani Peygamber Efendi bir şey ak diyecek, selef kara diyecek, biz selefi alacağız. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl aka kara der? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. He, Peygamber'e Selam ak der, he, öbürki de onu griye çekebilir belki. Yani neler olabilir? Bazı anlayış farkları olabilir. İşte dediğim o iki rivayette olduğu gibi. Selef cem etmiş. Ama öyle öyle zıttık mutluluk olmaz. Öyle bir şey yok yani. Öyle zıttık olamaz. Öyle bir şey mümkün değil. Varit değil yani. Varit değil. Ha. Ama ne var? Ha. Mevkufat alınır. Yani bakın dört mezhep imamı sahabe sözlerini hüccet kabul etmiştir. Sahabe sözü nedir? Hüccettir. Ancak bir şart vardır. Açık ve sarih olarak merfuata ne yapmayacak? Muhalif olmayacak. Anladık değil mi? Bu çok önemli. İmam Ebu Hanife ile İmam Malik mevkufatı yani sahabe uygulamalarını sünnet kabul ettikleri için almışlardır. Yani ne demek? Sahabe yapmışsa sünnete uygundur. Ondan dolayı yapmıştır diye ne yapmışlardır? Almışlardır. Yani Ebu Hanife ile İmam Malik rahmetullahi aleyhima sahabe uygulamaları Sünnete ittiba olarak görmüşlerdir. İmam Şafii ile İmam Ahmet sahabe uygulamalarını taklit yönüyle almışlardır. Sünnete ittiba yönüyle değil. Yani ne? Sünnete en iyi anlayanlar kimlerdir? Sahabelerdir o niyetle almışlardır. Arada fark var, anlayış farkı var. Ama neticede her biri de ne yapmıştır? Sahabe uygulamasını almıştır ama bir şartla. Ne olmayacak? merfuata aykırı olmayacak ki biz buna başka ne söyleyelim? Bir kural söyleyelim. Dinen bilinmesi zorunlu olan, dinen bilinmesi zorunlu olan bir asla ne olmayacak? Aykırı olmayacak. Dinen bilinmesi zorunlu bir asıl. Usul kitaplarında öyle geçer. Dinen bilinmesi zorunlu olan bir ne asıl? Yani Beş vakit namaz fazl olacak, sahbeden ne gelecek, Rivayet gelecek, yok beş vakit değil üç vakit. E Peygamberül Rasulullah'dan hadis gelecek, kırk koyuna kaç koyun? Ha? Bir koyun, yok otuz dokuz koyuna bir koyun. Mümkün değil. Anladım değil mi? ya yani buna buna dikkat edin. Ha? Aykırı olmayacak, ha? ama açıklama mahiyetindeyse olur. Açıklama mahiyetinde ya da ya da hükmen merfu konumunda olur. Hükmen merfu. Nedir hükmen merfu? Yani sahabenin bir ihtidada dayanarak söylemesi mümkün değil gaybi bir haber. Muhakkak onu nereden duymuştur? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ya da başka bir sahabiden. Sahabenin mürseli makbul. Şimdi sabi direkt peygamberden de duyabilir, başka bir sahabiden de duyabilir. Ama başka bir sahabiden duyar da ismini zikretmez. Peygamber Efendimizden duymuş gibi naklederse alınır. Çünkü bütün sahabe nedir? Adildir. Anladık mı? Bazı rivayetler vardır. Mesela Ebu Hureyre radiyallahu an İslam'ı geçtir. İslam'ı nedir? Geçtir. Öyle hadiseler nakleder ki onun İslam'ından 7-8-10 yıl önce. Peki nereden alıyor bunları? Sahabeler. Diğer sahabilerden alıyor. Anladık değil mi? Ama çok önemli değil. Ama söylemiyor da diğer sahabilerden aldığını. Çünkü niye? O sahabe nesli. Onlara çatmak yok. Onlarla uğraşmak yok. Onlara çatan, onlara he, kem gözle bakan adamla aynı ortamda nefes alman bile caiz değil. Bırak yemeği, içmeyi, sohbeti, nefes alma onun aynı ortamda. Çek git. Yakışmaz. Çünkü niye? Şevli Sevin Teyimin dediği ki bu dini bize nakledenler kimler? Sahabedir. Sahabeye tan dine tağındır. Ya yani onun rivayetlerini alacaksın ondan sonra onlar tane edeceksin. Onlar nakletmiş. Bir hadis biliyor musunuz sahabesiz? Ha bazı mürsel rivayetler var işte Hasan-ı Basri'nin, Said-i Müseyyeb'in gibi. Onu geç. Biliyor musun sahabesiz bir rivayet? Bak isimlerini veriyor. i̇bn Ömer, Seleme İbn-i Ömer, Osman, Ali... Ebu Bekir, Huzeyfe, değil mi? Evet. İttiba, Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamalarını yine onun yapmış olduğu şekilde yapmak demektir. Dolayısıyla maksat ve niyette Peygamber aleyhissalatü vesselama uymamız gerekmektedir. Yani maksadımız da niyetimiz de sadece ittiba değil yani sünnete uygunluk değil. Maksat ve niyetle ne olacak? Halis olacak, halis. Bir amelin kabul için iki şart lazım. Bir ihlas, niyetin kendisi. İki muavakat, yani neye? Kur'an ve Sünnete. İki tane şey. İhlas ve muavakat, mutabakat. İki tane şey. Bu olmadan amel kabul olmaz. E, i̇hlas var, Sünnete ittiba yok. Hocam diyor ben o kadar muhlisim ki diyor gece ne yapıyorum? Hiç uyumuyorum, namaz kılıyorum helak oldun. Helak oldun hiçbir şey yaramadı. Hocam diyor, bende o kadar ihlas var ki 40 senedir yerin dibine bir çukur kazdım içindeyim. Halvetteyim. Helak oldun çıkayım etiyor. Ha, başka bir adam diyor ki hocam diyor, ben de öyle bir selefiyim ki e benden başka müslüman yok. Herkes kafir. Ya elli tane cins var. İkisi şart. İkisi şart. İhlas ve mütabihat. Bu olmazsa olmaz. Ama niyet maksat her şeyin başı. Kalp ameli her şeyin başı arkadaşlar. Kalp ameli. Her şeyin başı. Kalp ameli. Onsuz olmaz. Hiçbir amel yoktur ki hep söylüyoruz neyle irtibatı olmasın? Kalple. Her şeyin başı. Kalp ameli. Esas. Evet devam et. Çünkü ameller niyetlere görelir. Bir işte peygamber ibadet kastetmişse ve biz de o işi yaparken ibadet kastıyla yaparsak. He, bir işte bizim ibadet kastımızın olması önemli değil. Peygamberin o işte ibadet kastını bütmesi önemli. E, yaptı o ibadet kastıyla yapma değil ki. Hacet yaptı o ibadet kastıyla hacet yapma değil ki. Su içti yemek yedi cima yaptı o ayrı. Bunlar adet, adet, fıtratın adetleri, gerekleri. Su içmek, e peygamber su içti ben de su içeyim, sünnet. Peygamber yemek yedi ben de yiyeyim, sünnet. Hayır, peygamber uyudu ben de uyuyayım, sünnet. Peygamber Efendimiz ağacın altında ne yaptı? Gölgede uyudu, ağacın altında gölgede uyuyayım, sünnet. E ne yapacak, güneşin altında mı uyuyacaktı? da değil mi? Dikkat edeceğiz. Yani bizim ibadet maksadı olması önemli değil bizim için. Peygamber Efendimizin onu neyle? ibadet maksadıyla yapması önemli. Bu çok önemli. Evet. Evet devam et. Bir işle peygamber ibadet kastetmişse ve biz de o işi yaparken ibadet kastıyla yaparsak Resulullah'a örnek almış ve onun yoluna uymuş olur. Bu kuralın altını çizin bakın. Bu çok önemli bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet kastıyla yapması bizim de o ibadet kastıyla yaptığı için bizim de o işi ibadet kastıyla yapmamız. Bu çok önemli. İki türlü sünnet var biliyorsunuz. Bir adet sünneti bir de ibadet sünneti. Adet sünneti. E yerde yemek yemek sünnet mi? Hayır öyle bir şart yok. Hiçbir adresinde yerde yiyin diye salıklanmıyor. elini yıkarsın, besmeneni çekersin, önünden yersin, sağ elinden yersin. Bitirdikten sonra Allah'a şükredersin. Bak bunlar. Ya orada da, he. E, ayakta ye, ayakta yemek seferinin adetine muhayir. Nehi yok. Adetine muhayir. Yani ne demek adetine muhayir? Hani hani işte insanlar örfler oluşturmuşlar, gelenekler oluşturmuşlar. Müslümanlar yani otururlar ya da işte oturma hali ama öyle ama böyledir. Yemeklerini yerler. Anlatabildim ne demek istediğimi? E adam ayakta yedi hıyarı, yesin hiçbir günah yok ki. Ayakta bevletmek günah olmuyor da ayakta salatalık yemek mi günah oluyor? He ama sen şimdi sünneti ne yapan? Ortaya koyan bir adam olarak elbette ki şurada sokakta giderken yarım döner ekmeği alıp böyle milletin gözü önünde onu yeyip sokaktan geçmek o adab-ı muaşerete aykırıdır. O farklı bir olay. Yapmaman gerekir. Ama haram olduğu için değil. anladım, Anladınız değil mi? He, yapmaman gerektiği için. Buna dikkat edeceğiz. İşte o Hatip Bağdadi, o dersleri aldık. Orada onu öğretmiyor işte. Yani bu ümmetin neyi var? Bir geleneği var. Bir örfü var. O da nedir? Bu ümmet geneliyle ayakta yemez, içmez. He, e hocam ayakta, Peygamber Aleyhisselatü su içmiştir. Ayakta da içmiştir. Oturarak da içmiştir. Bunlar farklı şeyler. E biz hangisini yapalım? Hangi şu anda durumuna uyuyorsa. Hangi şu anda durumuna uyuyorsa. Burada bir haramiyet söz konusu değil. Ama ne yaptın? Ha yemeği eline aldın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ayakta yemek yediği çok az rivayet edilmiştir. Çok az. Bak, ayakta su içmek caiz midir, değil midir tartışılmıştır ama Ayakta yemek yemek caiz midir, değil midir tartışılmamıştır. Çünkü pek uygulaması yok. Ama su öyle değil. Çünkü su dökülen, dağılan bir ne değil? Neste değil ve insanın devamlı suya ihtiyacı var. Yemek öyle değil ki. 3-4 kere, 5 kere yiyen. Yani. Herhalde günde 10 kere yiyen yoktur yani. Ama su öyle mi? Susu bir zaman yok. Heh. Yani şunu vermek istiyorum. Heh. Adet sünneti ile ibadet sünnetini ne yapmayalım? Karıştırmayalım. E Peygamber aleyhissalatü vesselam şey giydi diyelim işte. Ne giydi? İşte fistan giydi. Ben de fistan giyeceğim. Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselam fistanı giydi çünkü o kavmi ne giyiyordu? Fistan giyiyordu. Senin giyeceğin setir avret olan her şeydir. Setir avret olan her şeydir. Belli kayıtları vardır. Onlara bağlı kal. İster fistan giy, ister Pakistan elbisesi giy, ister Sudan elbisesi giy, ister Endonezya elbisesi giy, ister Osmanlı şalvarı giy, çok önemli değil bu. Bunlarla uğraşmak fuzuli işler. E, Peygamber aleyhisselatü vesselam cübbe giydi, ben de cübbe giyeceğim. Ya Osmanlı döneminde cübbenin bile şekli modeli vardı. Ulemanın giydiğini cahil giyemezdi. Şimdi bakıyorsun... Sofiler öyle cübbeler giyiyor ki Osmanlı ulema giyiyordu, başkası giyse dayak yerdi. Biliyorsunuz yani İslam devletinde ulemanın sarık şekli, cübbesi diğerlerinden nedir? Farklı oluyor. onu giyemezsin sen. Giydiğinden sopa yersin, tevkif edilirsin yani. Şimdi öyle mi? Bak yüzünden cahil, bir giyinmiş ki Allah! Sultan Süleyman gibi. Haftan gibi böyle. Bunlar farklı şeyler. Dikkat edeceğiz. Yani herkes mekanına menzilesine göre. Evet. Camları açın sıcak oldu herhalde. İnsanlar uyuyorlar. Evet. Evet. Devam. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir işi ibadet kastıyla değil de o an kolayına geldiği için yapmışsa ve biz bu işi yaparken ibadet kastıyla yaparsak Resulullah'a ittiba etmiş olmayız. Yani Yani işte nedir işte o anda işte doğal olarak acıkmıştır, yemeğini yemiştir, uyumuştur, gezmiştir, dolaşmıştır. Yani işte günlük ihtiyaçlar. Bunlar ibadet maksadıyla yaptığı neler değil, ameller değil. Zaman. Evet. Üç, i̇bn Ömer ve bin elekva radıyallahu anhum fiilin şekli itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselama benzemeyi murad etmiş Ve Resulullah'ın yaptığı gibi yapmışlardır. Bu da Resulullah'a olan düşkünlüklerinden kaynaklanmak. Yani sen onlara, onlar kadar bir Resulullah'a düşkün ol. Diğer şeylerde de Peygamber'in yaptığını yap. Ondan sonra buna sıra gelsin. Ya farzları yapmıyorsun. Vacibatı yapmıyorsun. Revatipleri yapmıyorsun. Menduplarla, müstahaplarla uğraşıyorsun. Sen İbn Ömer gibi misin? Selam'a İbn Ekba gibi misin? Onlar gibi öyle bir yap bakalım şöyle yapman gerekenleri. Hakkıyla da ondan sonra ona sıra gelsin. Yani sen aslı bırak neyle uğraş? Asıl olmayan böyle teferruatla uğraş. Olmaz. Bu çok önemli. Merhale merhale değil mi? Ha, beş vakit kılma zekat ver. E hocam yani o ayrı o ayrı. Mesela ayrı ayrı olması değil. Zekat yılda bir kere gelir. Ama namaz öyle mi? Namaz öyle mi? Dikkat edeceğiz. Yani asılları yapmaya gayret edeceğiz. Oradan neye? Diğerlerine. Boşuna şafi uleması, hanefi uleması tartışmamış. Ha, haklı ya da haksız. Kaza vardır ya da yoktur. Mesele değil. Ama diyor ya adam. Kaza namazı varsa diyor ne yapmayacak? Nafile kılmayacak. Ha, bunu neden? Ha, kaza varlığını ispatlamak için söylemiyorum ben. Şunu düşündüğü için. Yani asli olan neyi yapmaktır? Farz. Farzı yapmaktır. Adam farzı yapmamış, nafileyle uğraşıyor. Anlatabildim mi? Ha, kaza yoktur, o ayrı. Ama vardır dedikleri için bunu düşünüyorlar. Orada bile bir asli kaydaya dönüyorlar. Ne? Farz varken? Neyle uğraşılmaz? Farz. Nafileyle uğraşılmaz. Çünkü su geldi mi Temin bozulur. Önce su lazım, su. E su var Suyla abdest almıyorsun neyle? <gülüyor> Toprakla. Batıl. Batıl olmaz ki. Hele sen önce suyla abdestini al. Bir suyun olmadığı yere ne yap? Denk gel ondan sonra ne yap? Teammümet. Çok önemli. Ümmetin başına ne geldiyse fuzülle uğraşmaktan gelmiştir. Fuzul. Yani fuzuli işler. Çok önemli. Yoksa böyle bir tutumun herkes tarafından sergilenmesi ve bu şekilde Allah'a ibadet edilmesi gerektiği tarzında bir inanca sahip değildiler. Sahabe evet. Zira ne hiç kimsenin böyle yapmasını emretmiş ne de hiç kimse için böyle bir uygulamayı müstahap addetmiştir. Yalnızca kendi içtihatlarına dayanarak böyle bir uygulamada Bulunmuş Şimdi burada İbn Ömer selam Peki sahabenin geneli ne yaptı? Mesela Hazreti he, İbn Ömer'in babası Hazreti Ömer ne yaptı? Hani şeytanın bile kendisinden kaçtığı 40 küsür ayetin onun vesilesiyle ne yaptı? İnip onun haklı çıkarıldığı muhafakat Ömer'i yediyoruz. E başka? Ebu Bekir radıyallahu anh'tan sonra bu ümmetin en Fazlet. faziletlisi. Evet. Dört. Bu tür bir davranış İbni Ömer ve Seleme bin Aleyküvar radıyallahu anhumun müferir kaldığı bir uygulama. Yani ikisinden rivayet edilmiş mesela. Sahabelerin genelinden böyle bir rivayet yok. Aksi rivayetler var. Evet. Raşid halifeler, muhacir ve ensanın Önde gelen büyükleri bu tür bir uygulamada bulunmuş değillerdir. Raşid Halife kimdir? Raşid Halife kimdir? Bana dua etmeyen kimdir Raşid Halifeler? <gülüyor> Nedir say bakalım şimdi. <gülüyor> evet, tamam. <gülüyor> <sen onu. gülüyor> evet. Halbuki onlar İbn Ömer ve Seleme bin El Ekva radiyallahu anh'ından daha bilgili. Ve Resulullah'a Aleyhissalatu Vesselam'a ittibada en önde gelen isimlerdir. Yani şimdi, çok önemli bu değil mi? Size benim sünnetim ve benden sonra gelen raşid halifelerimin sünneti, gereklidir. sünneti gereklidir. Gerekir. Aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai'r raşidin mehdiyin min ba'di. Değil mi öyle diyor ayetler arası? Onların yapması, onların uygulamasına sünnet demiş. Ama diğer sabilerin uygulamasına sünnet dememiş. Onlardan var mı böyle bir şey? Getir. Aksi var. He, hello. Hele İbni Ömer'in yani Abdullah'ın babası Ömer'e bakınca Allah ha, Hacer-i neler dememiş ki? işte o ağacı Rıdvan Beyatı'nın yapıldığı ağacı ne yapmış? Kestirmiş. Değil mi? Hep tevhid uygulamaları. Tevhid Kale gibi böyle ayakta durmuş, sabit. Şimdi Ömer Hazreti Ömer'i biz neyle tanıyoruz? Böyle cesurluyla değil mi? Hala biraz da şu tevhid ruhunu tanıtsınlar insanlara. O ruhunu hiç tanıtmıyorlar. Vurdu, kırdı, astı, öldürdü, şöyle yaptı, böyle yaptı. Kızını diri diri ne yaptı? Gömdü falan filan. Bir de bu ruhunu öğretin. Yani. Öğretin, insanlar öğrensin. Nasıl bir Ömer'di o? Hazreti Ebu Bekir karşısında heh, kuzu, Onun karşısında kuzu. Ha. Ama kafirin karşısında kurt. Öyle bir Ömer. Hakkın karşısında. Kuzu oluyor adamına göre. Hatta hanımının karşısında bile kuzu olmuş. Anlatıyorum ya bazen. Hani bir gün hanımı onu çok darlatmış da. Ha. Hanım bağırmaya başlamış ona. Yani yani hanıma yani kötü niyet beslemiş bir şey yapacak falan filan derken Dur demiş hanım ya dur. Ne yapıyorsun sen? He. Benden daha hayırlısı senden daha hayırlısına neler yapardı da o senden daha hayırlısının sesi çıkmazdı. Benden daha hayırlısı dediği kim? Kadının. Peygamber Efendimizin zevcesi. Ya da zevceleri. Senden daha hayırlısı dediği kim? Peygamber Efendimiz. Aleyhissalatü Vesselam. e E o bir şey yapmazdı da sana ne oluyor deyince böyle sinmiş pusmuş çekmiş gitmiş evden. Hiçbir şey diyememiş. Yani hakkın karşısında öyle teslim olan ney? Bir sahabi. Ha. i̇bn Abbas ne diyor? Ben diyorum ki Allah ve Resulü dedi sen diyorsun ki Ebubekir Bekir ve Ömer. Ömer dedi. Umulur ki kafana ne ya? Taş ya. Sinip gidiyor. Hak olunca öyle. Teslim. Yani öyle işte kılıcını alacak. Hayır hayır bu hak. Hakta kılıç var. Teslimiyette. Evet. Halbuki onlar İbni Ömer ve Seleme bin El-Ekva radiyallahu anh'ın daha bilgili ve Resulullah'a ittibada en önde gelen kimseler. Tabi yani bu bir faraza. Yoksa yani İbni Ömer, Seleme İbni Ekva, Hazreti Ebu Hureyre, Abla İbn Mesud, Zeyd bin Sabir bunlar bilgisiz değil. Yani demek istediği şu. Uygulama onlardan varit sayı ama diğerlerinden de ne değil? Varit değil. Yani niye illa da ısrar bu? Yoksa buradan şunu çıkarmayın yani öbürküler Hayır, Onlar da bilir. İbni Ömer siz bilin Çok zor. Çok zor. abla İbni Ömer sünnetin imamı. Sünnetin imamı. i̇mam sünnet. Öyle bir. Ne? Sahabi. O farklı bir olaydı. Ama burada yani demek istediği yani fazilet itibarıyla daha hayırlı ki öyle zaten. Yani İbn Ömer çok hayırlı bir insan, Sahabi olma şerefiyle ne? Baş başa kalmış bir insan ama şeytan onu görünce kaçmamış. Ama Hazreti Ömer'i görünce yolunu değiştirmiş. Evet, şeytanı bile korkutmuş yani. Böyle bir davranış, hoş karşılanan Müstahap görülen bir davranış olsaydı onlar tarafından da uygulanırdı. Bu sebeple İmam Malik Rahimahullah'a Medineli bazı kimselerin dua etmek amacıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrin yanında durdukları bildirilince şöyle demiş, sahabe ve tabi'in tarafından uygulanmamış bir bidattir demiş Bakın. ve şunu eklemişti. İmam Malik, İmam Daril Hicra. İmam-ı sünnet çok önemli. Yani Medine'nin imamı, sünnetin imamı İmam Malik. Bakıyorsun senetlere. He. Malik Nafi'den o İbn Ömer'den. Malik Ebu Zinat'tan, o Ares'ten. o nereden? Yukarıdan sahabiden. Bunlar en ney senetler? Sağlam senetler. Öyle bir zat İmam Malik. Heh. Bakın ne deniyor kendisine uygulamaya çok dikkat edin. Evet bir daha o konu. Sahabe ve tabi'in tarafından uygulamamış başına oku. Başına oku. En baştan. Ne üzere söylüyor? İmam Malik Rahimallah'a Medine'li bazı kimselerin dua etmek amacıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri yanında durdukları bildirilince şöyle demişti. Sahabe de tabi'in tarafından uygulanmamış bir bidattir. Ve şunu eklemişti. Bu ümmetin evvelini ne düzelttiyse sonunu da ancak o düzeltir. Bu ümmetin evvelini ne düzelttiyse ahirini de o, o düzeltir. Şimdi yal İmam Malikle ile ümmetin evveline bakıyorsun. Yani 179 hicri ölmüş. 179 Hicri'de ölmüş. Yani arada 100 yıl var. O dönemde diyor ki bu ümmetin evvelini ne düzelttiyse sonu dediği kendi dönemi. Biz 1430'lardayız ya bakın şimdi yani şöyle bir bakın mühlete. Heh. Şimdi ama niye? Bakın alt dip notta diyor ki İbni Abdilber'in rivayetine göre Temhid'de İbni Abdilber diyor ki onun rivayetine göre İmam Malik şöyle demiştir. İmam Malik. ve bin Keysan el-Kureşi. Yani hocası 127'de vefat etmiş o. Bak İmam Malik'ten önce hocası da böyle diyor. 127. 170 nerede? 127 nerede? Bakın. Diyor ki İmam Malik hocası. ve bin Keysan el-Kureşi bizim yanımızda oturur ve şu sözü söylemeden de asla kalkmazdı yani sünnet edinmiş bizim yanımızda oturuyor hocamız ve şu sözü söylüyor bir daha ne yapmıyor asla onu söylemeden kalkmıyor nedir biliniz ki bu ümmetin evvelini ne düzelttiyse sonunu da ancak o düzeltir hicri 127 ondan önce de söylenmiştir biz en evvel bunu ulaştık Bakın bu bilgi de her yerde bulamazsınız bu imam malin sözü olarak bilinir Ama bu Vend bin Kehsan'ındır. Kendi hocasını sözlülür. Ondan almış. Daha önce de muhakkak söylenmiştir. 127. Ya 100 de ona sen. Yani doğduğu yıl hesaba kat. 120'ye dönmüşsün. En az 50 yıl yaşasa hesabını yapın işte. En az 50 yıl. Bakmak lazım doğumuna bilmiyorum. Ama adeten 60 değil. Dönün 60 yıl yerin. Kaç tane sabi görmüş? Yani Subhanallah peygamber ölmüş sadece kıyamet koktu demiş o gündür kıyameti bekliyoruz o gündür kıyameti bekliyoruz en büyük kıyamet alameti o gündür kıyameti bekliyoruz görüyor musun hassasiyeti e şimdi adam diyor ki diyor, ne gerek var diyor o yıllara dönme biz 20. yüzyıldayız Fransızca biliyoruz İngilizce biliyoruz astronomi biliyoruz fizik biliyoruz kimya biliyoruz biyoloji biliyoruz e ne oldu ahirete imanla ne kattı bu Namazına ne kattı, orucuna ne kattı, abdestine ne kattı, zekatına ne kattı, ne kattı? Söyle. Yani beş kılıyordun, on mu kılıyorsun? Otuz tutuyorsun, 50 mi tutuyorsun? Üç veriyordun, yirmi mi veriyorsun? Hiç şey katmadı. Ha peki, gereksiz mi? O ayrı. Al, yolun açık olsun, o ayrı. Ama yani onlarla alay etme. Onlarla istihza etme. Onlara sataşma. Evet. Beş. Burada kalalım isterseniz. Burada kalalım. Evet beşe geldik. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki ders e, nasipse yokuz. Evet, bir sonraki ders. E, beşinci ışıkta kaldık. E, on beşinci kalkmayalım. Kalkmayalım. Ka kapamayın arkadaşım yani, bir iki... evet 15. evet şüphenin 5. şıkkında kaldık. Şimdi arkamızda e, yanımızda <gülüyor> arkamız diyorsun Yanımızda e, benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kendisiyle Medine'de bir okuduk. Medine'de bir okuduk. E, fakültede yani yeri geldi yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Kendisi kuvvetten. Daha sonra e, ilmi bırakmadı. Yüksek lisansını doktorasını da aldı. Üniversitede öğretim görevlisi kuvvet'te. Hadisçi, muhaddis aynı zamanda cami imamı ve aynı zamanda da Milliyetin Bakanlığında öğretmen. Yani Aynı anda 3 iş yapıyor. Böyle çok bir sürpriz ziyaret yaptı. Buraya da konuşmak maksadıyla gelmedi. Sadece sizi bir selamlamak istiyor. Bir yerdeydik. Mecburen geldik. Yoksa yani örfen böyle bir şeyde önce müdürümüzden, reisimizden sonra onun affadından izin alıyoruz. Sizi bir selamlamak istiyor. Eğer izin verirlerse şöyle bir selamlasın inşallah. fazla ismi Saad Devseri. Saad Devseri. Evet Elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve Ve ala Muhammed vardı anneye sağlık. Ama بعد hamdele vesaliye getirdi. Amniyorsunuz artık. Bunu alıyoruz. Ondan sonra diyor, evet. Hemen تفضل Şeyh Necmi. O هو De benim اكثر من 15 sene لما كنا في جامعه. Ve كان بيني Yani 15 yıldır aynen diyor arkadaşım Necmi'nin söylediği gibi diyor. 15 yıldır diyor, bu dostluğumuz devam ediyor diyor. Biz Medine'de öğrenciyken diyor, aramızda özel bir bağ vardı diyor. Uzun zamandır diyor, ziyaret etmek istiyordum diyor kendisini. kendisi diyor bizi geçti diyor, bizim ziyaretimizden önce bizi ziyaret etti. Uzun zamandır diyor, ziyaret etmek istiyordum diyor kendisini. Ki kendisi diyor bizi geçti diyor, bizim ziyaretimizden önce bizi ziyaret etti. Allah وانا haberdi. Ana talik الاخوة. Leki opt da وهي في دائرة انمن مؤمنون. Yani ben buraya turizm amaçla gelmedim diyor. Ben buraya gelirken diyor en büyük amacım diyor. İşte muahid kardeşlerle aynı akideyi ka paylaşan kardeşlerle tanışmak, onları tanımak, onlarla hasbihal etmek diyor. Onu da zaten diyor kendisine söylemiştim yani. E, Necmi söylemiştim diyor evet. ولما اخبرني بهذه المحاضره وهذا الدرس العلمي وقد اخبرني انه والدرس لكم قد لا افهم شيئا لكن اصررت مهمين kendisi diyor bugün bir ders olduğunu söyleyince diyor sevindim diyor her ne kadar diyor dersin Türkçe olduğunu bana ifade ettiyse de belki de ben o dersi ne yapmayacağım anlamayacağım ama diyor özellikle gelmek istediğim diyor iki nedenden dolayı evet. هو ما في يا عليه Evet diyor ki ilk neden aynen diyor Peygamberül ve söylediği gibi İmam Ahmed'in müsnedinde geçen ney rivayet o da diyor ki cennet otlaklarına ne yaptığınız zaman uğradığınız zaman otlayın yani ne demek İlim meclislerine, insanı cennete sokan meclislere ne yaptığınız zaman, uğradığınız zaman, geldiğiniz zaman siz de ondan ne yapın? İstifade edin. Nasibinizi alın. Bu birincisi. Cennet, evet. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar aleyhissalatü vesselama cennet bahçeleri otlakları nelerdir? O da ne diyor aleyhissalatü vesselam? Zikir. Zikir meclisidir. Zikir derken işte Allah'ın isminin anıldığı Allah hatırlatan neler ilim meclisleri evet. subhanahu wa taala fudan Diyor ki yine diyor hadisi kutsi de geldiği gibi diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifade ettiği gibi diyor. Melekler diyor bir topluluğun yanından geldiklerinde diyor. Allah azze ve celle onlara nereden geldiğiniz diye sorduğunda onlar da ilim meclislerinden geldiklerini söyleyince inşallah diyor o topluluk bundan sonra artık yoldan ne yapmaz? Çıkmaz. Şakî olmaz inşallah. Evet. El amrı l-âkhar liqâ bi'kum. El amrı l-âkhar هو اللقاء بكم والسلام عليكم. Diri diyor işte diyor sizinle bir araya gelmek, bir arada bulunmak ve size selam vermek, selamlashmak. Evet, özetle diyor kısaca iki meseleyi özellikle şey yapmak istiyorum diyor. E, dikkat çekmek istiyorum diyor. İnsanın halinin hakikati gerçek durumu iki şey üzere ne yapar? Kaim olur. Ayakta durur diyor. Evet. ve Evet. İlki o kişinin ilişkisinin, alakasının ne ile? Allah'ın emriyle. Allah'la güzel olması. İkincisi de o kişinin ilişkisinin, alakasının kimle? Mahlukatla, kulla iyi olması. Evet. Vă bu iki Islam, de Hadin al Amrain, în du-aurul Mburi, de Muhammad, de Allah. Islamul a Peygamber un pic și a fost un pic și a fost un pic Evet ne yapın doyurun açı doyurun Evet akraba ziyaretlerini yapın Evet gece kılın İnsanlar neyken? uyurken namaz kılın Böylelikle cennete selamette girdi baktığın zaman bu dört şey bunların bir kısmı Allah için bir kısmında ne insanın kendisi için evet. Bu evet. Muhakkak iki şeyin bir arada bulunması lazım. Yani Allahla alakamı ibadetle iyi yapayım derken buna ihtimam verirken ne ihmal etmemek lazım insanlarla olan ilişkiyi ne yapmamak lazım ihmal etmemek lazım Eğer s-a născut în sânge, rapa de ma Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapa de ma Allah Jallah. Ina s-a născut în sânge, rapa de ma Allah Subhanahu wa ma inne fulana tussali wa tusum lakinna tu'zi jiranaha bi Evet. Yine hadiste geldiği gibi diyor işte bundan dolayı Ayşe annemizden rivayet edilen bir adam cihaz ne yapıyor namazını kılıyor orucunu tutuyor ama komşularına ne yapıyor diliyle eziyet ediyor. <shocked> evet. sallallahu aleyhi ve sellem la Evet. Peygamber Efendimiz diyor ki Da. yoktur onun onda yoktur cehennemdedir. وقالوا لما سئل عن مغرة الاخرى قال هي ليست بكثير ولا بكثير لكنها تحسن yine aynı adam hakkında ya da farklı rivayetler var. Ha, sorulduğunda başka bir adam için namazı az, orucu az ama komşularıyla ne ilişkisi iyi. Onlara iyi davranıyor. O da cennette Eğer biz gerçek müminsek, hakiki müminlersek, ne yapacağız? Hem Allah'la olan ilişkimizi, hem de ibadetle olan ilişkimizi güzel yapacağız. Üstü muamele. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Allah hayırlı mükafatınızı versin. Allah'ın salatı selamı da Resulünün üzerine olsun diyor. Evet. Subhaneke Allah'ın ve bihamdike eşşedü en la ilente estağfurika ve